Hukuk Güvenliği. Brazilya'nın eş soğanlar, Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Yeni Yılın ilk hukuk güvenliği programındayız. Bugün Aynur Hanım'la sohbet <Gülüyor> ee, bir önceki yıla ilişkin Bir önceki aya ilişkin çünkü son programımızda yani 2020'nin son programında Ümit Altaş arkadaşımızla son ayın bir süredir devam ettiği üzere son ayın önemli hukuk olaylarına değinmiştik. Ama bu arada hem Türkiye'de hem dünyadaki hukuk olaylarına değinirken yani bir yılın içindeki <gülüyor> hukuk olayları konusunda çok ayrıntılara girememiştik. Belki bugün bunlardan üzerinde... ...duracağımız önemli şeyler olabilir. Ben e, 2020'nin başında hep... ...2019'un sonunda işte iyi bir yıl olsun, sıkıntısız bir yol olsun, yıl olsun de, e, derken... ...hemen 2020'nin başında e, çok ciddi sıkıntılar yaşamışız. Ocağın e, sonlarına doğru bir e, Elazığ deprem var. Sonra e, Türkiye'de bir sürü depremler olmuş. E, Şubat'ın başında bir çığ felaketi var. Ve arkasından da yaşadığımız e, birçok e, acı ve Şubat'ın sonlarına doğru e, Covid e, salgını bütün dünyaya sardı ve Mart'ta da hemen hemen bütün her yer e, yaşam felç oldu diyelim. Hatta ondan sonra da işte bahar sonuna doğru da yasakların anayasal ve yasal E, dayanakları üzerinde de konuştuğumuz oldu. Belki bu programda çok ayrıntılı bunu konuşmadık ama onları da konuştuk. <gülüyor> ama 2020 hukuk olaylarıyla da çok ciddi e, sıkıntıların yaşandığı. Üstelik de 2-3 yıl önce yargı reformu strateji belgesi yayınlanmış olmasına rağmen e, böyle e, problemlerin yaşandığı bir yıl oldu. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin e, çoğunlukla çıkan bazı kararlarını sevindik ve son bazı kararlarına da üzüldük. Yani çoğunluk kararının e, L'ye olduğu zamanlar aleyhe olan, e, daha doğrusu e, L'ye olan kararların olumlu yanlarını öne çıkardık. Ama olumsuz Anayasa Mahkemesi kararlarında da muhalif e, oyların... E, Özellikle hukukçu üyelerden oluşan oyların önemine işaret ettik. Dolayısıyla e, Anayasa Mahkemesi kararları Türkiye'de siyasetin ve hukukun nabzını ve e, gidişatını belirleyen kararlar e, olmasına rağmen hep böyle 8'e 7 olumlu 8'e 7 bize göre tabii e, olumsuz kararlar şeklinde seyretti. Sonra da e, olumsuz çıkan kararlarda biz de e, hukukçular olarak, hukuk güvenliği arayan insanlar olarak Türkiye'deki e, gözlerimizi ahime çevirdik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından da önemli kararlar çıktı Türkiye'yi ilgilendiren. Tabii Türkiye'yi ilgilendiren derken e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları diğer ülkelere de örnek oldu. <gülüyor> Ve bu arada ciddi e, sorunlardan biri, yaşadığım sıkıntılardan biri de hakikaten adil yargılanma e, ve adil yargılanma hakkı dediğimiz hakkın ihlaline ilişkin e, çok önemli süreçler yaşadık. Ve bu olumsuz e, süreçler önce avukat olmayan grup yorum üyeleriyle arkasından da bazı avukat arkadaşlarının avukatlara yapılan baskı ve avukatlarla ilgili Havana kurallarının ihlali belki de fırsat bulursak değiniriz. Bu, bu dönem Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin avukatlarla ilgili güvenceler ve ilkelere ilişkin bir e, a, kararı oldu. E bunlara aykırı uygulamalar nedeniyle açlık grevleri ve ölümler geldi. Şimdi eee Aynur Hanım'la biraz e, bu e, yargı reformu strateji belgesi ile ilgili umduğunu bulamamış hukuk güvenliği programcıları olarak e, adil yargılama hakkı ile ilgili ihlallerle ilgili olarak ve hemen yeni çıkan e, Aynur Hanım'ın Ee, başvurusu üzerine çıkmış önemli bir anayasa mahkemesi kararı var. Ee, Şahin Alpay ile ilgili önemli bir karar. Belki bununla ilgili de biraz konuşma fırsatı bulacağız. Evet Aynur Hanım merhaba. Merhabalar. Herkese iyi yıllar diliyorum. Umarım bu sene hukuk güvenliğine bir adım da olsa e, ulaşırız, yaklaşırız. Aslında e, tamamen e, hukuka uygun bir düzen olmasını dilemek geçiyor insanın içinde. Ama Türkiye'nin o kadar ağır koşulları var ki adım adım ilerlemek belki daha gerçekçi bir dilek. İyilik diliyorum bu yıl hepimize. Evet, adım adım ilerleyelim ama geri adım atmayalım. Evet, ben, çok geri adım atıldı. Evet, ben şimdi korkmaya başladım. Hükümetten e, ne zaman bir E, hukuka ilişkin işte demokrasiye ilişkin doğrudan yani hukukla bağlantılı olarak e, demokrasiye ilişkin e, siyasal e, ortamın yumuşamasına ilişkin bir açıklama gelse arkasından özellikle söylüyorum bunu siyasal iktidardan çok ciddi olumsuz gelişmeleri yaşıyoruz çünkü e, hükümetle iktidar biraz farklı Ee, hükümetin adalet bakanının hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukukla ilgili işte siyasetle ilgili, ekonomiyle ilgili e, olumlu e, gelişmeler olacak, olumlu e, bir süreç başlatacağız açıklamalarından sonra iktidardan diyorum. Çünkü e, hükümetin dışındaki bir takım siyasi, ekonomik, sosyal ve idari güçlerinde etkisiyle hep olumsuz uygulamalar geliyor. Onun için hükümetle iktidar kavramına ayırdım ve bir de son iki gün önce başlayan işte Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyumun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bugüne kadar olan göreneklere uygun olmayan bir atama olduğunu adeta işte Doğu'da seçilen belediye başkanları yerine onların görevden alınıp onlar yerine kayyum atanmasına ilişkin bir atama yapıldığını, bunun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör seçimlerine ilişkin teamüllere aykırı olduğunu söyleyip öğrencilerden ve öğretim üyelerinden gelen tepkiler var. Tam bunlarla ilgili, işte bu, bu evet Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var ama... Bu yetki nasıl kullanılmalıdır? Kullanılmalıydı tartışmaları da var. Tam bunları konuşurken Amerika'da çok ciddi e, şeyler, e, gelişmeler oldu. Amerika'da seçilmiş bir e, efendim e, başkanın başkanlık görevini devralmasını engelleyici Trump yanlılarının ciddi eylemleri var. Sert eylemleri var. Bizde de seçilmiş bir E, rektör olsun diye seslerini yükselten Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri var ve hatta toplumun birçok kesiminden de bunu destekleyen bir ses var. Evet Aynur Hanım. evet 30 Mayıs 2019'da yargı reformu strateji belgesi açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı reformunu açıklarken Avrupa Birliği vurgusu yapmıştı ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birinin de bu reform paketlerinin geliştirilmesi olduğunu söylemişti ve demokrasi, adalet ve insan hakları islamlarının e, toplumdan gelen islamların göz önüne alınarak e, bu o, paketlerin hazırlandığını söylemişti. Metin Günday Hoca ise e, aslında bu strateji belgesinin mevcut durumun bir itirafı olduğunu söylemişti. Bizler de yargısal düzenin kamusal denetime açılıp şeffaflaşması ve yargıya yeniden güven duyulmasını sağlama hedefine iştenlikle ve öz eleştirel bir koşuş mu var diye o iyimser bir soru sormuştuk ya da Türk adalet sisteminin demokratikleşme iradesinin bir yansıması mı acaba iyileşme mi olacak diye e, sormuştuk bir taraftan da sizin de az önce söylediğiniz gibi hükümet ve iktidar arasındaki farklar e, bu resmi söylemde dile getirilen hedeflere karşı belli odaklarda mevzilenmiş kişilerin, kurumların, makamların e, çıkardığı olumsuz sesler ve e, direnç uygulamalarına dikkate aldığımızda e, inandırıcılığı sorgulamıştık. E, bu hükümet yanlısı öğretim üyesi e, olan kişilerin ve gazetecilerin e, yargı reformu strateji belgesi lehine söylediklerinden benim en çok dikkatimi çeken bölüm başkanlık sistemine geçiş sürecinde kurumların yeniden ele alınmasının bir iradesi iradesinin göstergesi olarak e, belgeyi değerlendirmişlerdi inser bir şekilde ve AKP'nin bir efendim Aynur hanım. E, bu sizin söylediğinizi doğrulayan bir konu da hakikaten bu yargı reformu strateji belgesinin eee Adalet Bakanlığı veya da e, hükümetin bir yetkilisi tarafından değil bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Ve de sarayda yapılmış olmasını biz de programımızda bunun hükümetin buna ilişkin bir taahhüdü olarak kabul edebileceğimizi öyle anlaşılabileceğini ifade etmiştik hatırlıyorsanız. Evet ve e, lehe e, değerlendirme yapanlar e, yıpranan bazı kurumlar olduğunun varlığını kabul etmişlerdi ve e, reformun aslında eleştirel, öz bir içeriye sahip olduğunu toplumdan gelen istekler demişti Sayın Cumhurbaşkanı'nı da e, de değerlendirmişlerdi ve mücadele sırasında yıpranan kurumların yeniden toparlanacağını bu reformun uygulanmasıyla e, müjdelemişlerdi ve yine AKP'nin reformcu bir karaktere sahip olduğunu ve mücadele iradesinin bir sentezini oluşturduğunu söylemişlerdi bu o, belgenin. E, yine e, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması gibi çok parlak, çok önemli e, hedefler, ilkeler e, ortaya koymuşlardı ve belgenin, strateji belgesinin güven veren ve erişilebilir bir adalet fizyonuna sahip olduğunu, toplumun adalet gereksinimini karşılayacak etkin ve hızlı işleyen bir yargı sisteminin oluşturulması için hazırlandığını ve mevzuattaki iyileşmenin uygulamaya da yansıması için yeni eğitim programları ve planlar e, oluşturulduğunu söylemişti. E, ama 30 Mayıs'tan 20, 30 Mayıs 2019'dan bugüne bir buçuk sene geçti. Az önce siz de söylediğiniz uygulamayla söylem arasındaki fark giderek açılıyor ve söylem zaman zaman çelişik bir şekilde e, farklılıklar arz ederek ortaya konuluyor. Şimdi bir de 2023 hedefi var tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir Türkiye, nasıl bir Türk adalet sistemi olmalı tartışması var. E, şimdi güven veren adalet deniyor, somut politikalar üzerinden formüle edilen Geniş tabanlı bir müzakere neticesinde ortaya çıkarıldığı ileri sürülen bir program var. Ama bu programı bu paketi bir türlü hayata geçiremedi Adalet Bakanı. Adalet Bakanı her söylediğinde, her dile getirdiğinde bu ilkeleri ve hedefleri e, yerel uygulamalardan ya da büyük yüksek mahkemelerden verilen kararlardan tam tersi bir tepkisellik e, gördük. Şimdi en son 30 Aralık 2020'de ne demiş diye ben Sayın Adalet Bakanı baktım. Yine yargı bağımsızlığı demiş, adalet hizmetindeki performansın arttırılmasından, hedef sürelerden, hukukçuların eğitilmesinden, eğitim seviyesinin kalitesinin yükseltilmesinden, hizmetlerde kişisel verilerin korunmasından ve yine makul sürede yargılanma hakkına gösterilecek dikkatten, özenden söz etmiş ve coğrafi teminattan söz etmiş. Şimdi hakim ve savcıların en büyük kaygısı biliyorsunuz verdiği kararlardan sonra ciddi bir tepkiyle karşılaşıp yer değiştirme ile cezalandırılmaları. Şimdi coğrafi teminat var bu paketin içinde ama ilk günde de söylemiştik kıdemli hakim ve savcılar için getirilen bir teminat bu. Kıdem sizler için Özür getirilmemiş bilelim. durumda. gene, gene sözünüzü kesiyorum. Mesela işte bu avukatların grup yorum üyelerinden sonra açlık grevine gitmeye sebeplerinden biri de Evet. hakikaten avukatları sorgularının sonunda 5 günlük sorgularının sonunda tahliye eden mahkeme heyetinin e, dağıtılması ve arkasından adeta engizisyon gibi bir yargı uygulaması yapılan yapan başkanın o mahkemeye getirilmesi o mahkemenin verdiği kararlar ve bu kararı verirken yürüttüğü adil yargılamaya aykırı uygulamalar Ee, sonuçta da e, bu e, avukat arkadaşların da açlık grevine ve e, nihayet ölüme gidişine yol açan sebeplerdi. Bu bakımdan sizin söylediğiniz e, yargıçlarla ilgili coğrafi güvence hatta diğer güvenceler yani e, uluslararası yargıçlara ilişkin, savcılara ilişkin güvencelerin hükümetin açıklamalarına rağmen tam tersine işler bir konuma girmesi önemli bir konu olarak gözümüzün önünde somut olarak duruyor. Evet, ihtisaslaşmadan bahsediyor Sayın Adalet Bakanı. Ceza ve hukuk, ceza hukuku ve medeni hukuk ayrımının mesleğin başında yapılacağını ve bu ayrımın hayat boyu süreceğini, dolayısıyla ceza hukukunda örneğin ihtisaslaşan bir hakimin medeni hukuka alacağını, Atanmayacağını söylüyorum ama ama e, Sayın Adalet Bakanı HSK'nın başkanı değil mi? Ben şaşırıyorum. Çünkü e, hatırlayınız Orhan Gazi Ertekin cezacı olarak bilinen bir yargıç. Kendisi bildiğim kadarıyla tüketici mahkemesine atanmıştı. Yine Nuh Hüseyin Köse de e, cezacı e, Kadıköy'de e, Ağır ceza mahkemesinde üyelik yapmıştı hatırlıyorum ben. Anadolu adliyesinde e, evet. Evet. Anadolu Adliyesi oldu şimdi. O da bildiğim kadarıyla iş mahkemesine hakim olarak atanmıştı. Yani tabii ki tüketici hakimliği, iş hakimliği de çok önemli, değerli makamlar ama yıllarca ceza hukukunda ihtisaslaşmış kişilerin e, uzaklaştıkları bir alanda var görevlendirmeleri ve yerlerinin coğrafi olarak da değiştirilmesi gerçeğiyle karşılaşmıştık. Yani Sayın Adalet Bakanı aslında özelleştirdi bulunuyor. Bunları yaptılar, yaptık ama artık yapmayacağız diyor ama acaba yapmayacaklar mı? Hep beraber izleyeceğiz. Bir enstitü kurulmasından bahsediliyor. Ve adli yardımın kırılgan grupların, yani dezavantajlı grupların, özel gereksinim olan grupların ihtiyaçlarına göre yeniden dizayn edileceği söyleniyor. Şimdi barolar çoğaldı. İstanbul'da ikinci barolar. Belki daha başka barolarda kurulacak. Dolayısıyla adli yardım bu baro çokluğunda gerçekten çok dikkatle, çok adil bir şekilde düzenlenmesi planlanması gereken bir hizmet olarak tekrar karşımıza çıktı. Şimdi Türkiye'de adli kolluk yok biliyorsunuz. Genel kolluğun yani idari hukukuna göre valiliğin Emrinde bulunan e, idare hukuku içinde önleyici hizmetler yapan e, bir grup polisin içinden e, seçilen e, bazı polisler savcıların emrinde hizmet yapıyorlar. Aslında bize göre savcıları yönetiyorlar uzman olduklarımdan bahisle. Adli kolluğu kurma müjdesi verilemiyor yargı reformu strateji belgesinde ve e, Adalet Bakanı'nın söyleminde sadece hukuk. Fakültesi mezunlarının adli kollukta daha fazla sayıda istihdam edilebileceğine ilişkin bir ışık görüyoruz. E, dijitali e, Türkler çok sevdi biliyorsunuz. E, insan Hakları Mahkemesi video konferans yoluyla e, dijital olanaklarla sanal ortamda yapılan adli işlemlere karşı ceza muhakemesinin en önemli özelliği hakkında hüküm kurduğu kişiyi ve değerlendirdiği delili ...ceza hakiminin bizzat beş duyusuyla görerek, algılayarak, duyum değerlendirme yapmasıdır. Biz buna vicahilik, doğrudan doğrayalık, yüz yüzelik deriz. Bu video konferans uygulamaları Türkiye'de Segbiz adı altında normal bir uygulama, asıl uygulama haline getirildi. Halbuki İnsan Hakları Mahkemesi mücbir bir sebep varsa, işte kar yağmışsa, yoksulluk varsa... Benzin paraları karşılanamıyorsa güvenlik ihlal ediliyorsa gibi çok istisnai hallerde video konferans yoluyla tutukluların mahkeme önünde değildi sanal ortamdan videoyla hakim önüne çıkarılmasını öngörür. Bizde ise neredeyse esas kuralı haline geldi. İşte bu videokonferansın şimdi duruşmalarda da yapılacağına ilişkin, yani normal duruşma yani özellikle medeni hukuk duruşmalarının e, olabildiğince video videokonferans yoluyla yapılacağı söyleniyor. Buyurun. Aynen oğlum. Şimdi tam bu söylediğiniz konu e, aslında bizim ceza yargılaması yasasında da Son işte 2005'te yürürlüğe giren ceza yargılaması yasasında da düzenlenmiş ve aslında devrim niteliğinde özellikle ceza yargılamalarında çünkü e, eski kanunda e, eski ceza muhakemeleri kanununda diyordu ki 254. maddenin birinci fıkrasında diyor ki hakim vicdani kanaatine göre tahkikatın her aşamasında irat ve ikame edilen delilleri dikkate alarak hüküm kurar. 254'ün ikinci fıkrasında da hukuka aykırı delilleri dikkate alamaz. 254 birdeki bu düzenlemeden şunu almıyoruz Yani e, kolluk aşamasında ki savcılık yönetiminde tabii savcılık aşamasında iddianame düzenlemeden ve iddianame düzenlendikten sonraki süreçte bütün delilleri dikkate alır hakim ve ona göre bir karar verir ama hukuka aykırı deliller Karşı olmak üzere. Ama hı hı. bu siyasi iktidarın düzenlediği, yaptığı yeni ceza mahkemeleri kanunu 5271'in 217. maddesinin birinci fıkrasında çok açıklıkla ve çok önemli bir şey diyor. Diyor ki hakim önünde tartışılan delillere göre hüküm kurar. Önüne getirilen delillere göre hüküm kurar. Yani kolluk dalmış ifadelere göre hüküm Bollukta toplanmış delillere göre değil, önünde tartışılmış delillere göre hüküm kurar diyor. Ve bu da ceza yargılamasının evrensel en önemli kurallarından biri. Siz de diyorsunuz ki şimdi bu sebisle istisna olan bu uzaktan yargılama, sanığın kim olduğu, tanığın kim olduğu belli olmayan uygulama asli uygulama haline geldi ve bu uygulama, Covid nedeniyle duruşmaların e, yani e, fiziken yapılama, yapılamamasından önceki döneme rastlıyor. Daha önceden de bu uygulama asli bir uygulama haline getirilmişti ki bunun tehlikeli bir süreç olduğunu ben de ifade etmek istiyorum. Evet şimdi gerçi e, özellikle medeni hukuk e, uyuşmazlıklarının duruşmaları için bunun yaygınlaştırılacağı söyleniyor ama zaten ceza muhakemesinde cezaevindeki kişilerin, cezaev faz kurumundaki kişilerin getirilmemesiyle fiili bir durum yaratılmıştı. Halbuki e, bir başka zamanda biliyorsunuz Segris Yönetmeliği ile ilgili sizinle bir toplan e, bir program yapma kararı aldık. Onu bu ay içinde uygularız inşallah. Segris Yönetmeliği zaten kanuna aykırı bir şekilde... E, düzenlendi. Şimdi burada kesin o konuyu ayrıca ele alacağız. E, şu an o kanuna aykırı segmes yönetmeliğinin e, uygulanmasının e, yine olumsuz e, örnekleriyle karşılaşacağız. E, dikkatli olmak gerekiyor. Bu dijital olanaklardan yararlanmayı ceza infaz kurumlarına da yayıyor, yayıyor e, Adalet Bakanı yeni verdiği müjdesinde. Hükümlülerin yakınları ile görüşmesinin e, görüntülü bir şekilde E, sağlanacağı söyleniyor e, ve e, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda e, bir pilot uygulamayla bu süreci e, ilk olarak başlatacağı söyleniyor ve bu yıl içinde bütün Türkiye'ye yayılacağı söyleniyor. Tabi dijital olanaklardan yararlanmak pek çok kolaylık sağlıyor. Belki ucuzluk da e, hızlılık da sağlıyordur ama işte e, kişisel e, hayatı, özel hayatı, avukatla görüşmeyi, hakimle iletişim kurmayı engellediği noktada e, muhakeme hukukunun ister medeni muhakeme olsun, ceza ister muhakemesi olsun e, temel ilkelerini ihlal edici bir e, sonuçta e, getiriyor beraberinde. O yüzden e, ben çok sıcak bakmıyorum doğrusu. Bakalım neler olacak? Ben şimdilik bunları söylemek istiyorum Sayın Bakan'ın e, belgeyle ilgili ilettiklerine ilişkin. Şimdi Sayın Bakan'ın son açıklamalarında e, çok önemli bir şey vardı. Diyordu ki yani adalet gerçekleşsin isterse dünya yıkılsın diyordu. Evet. <gülüyor> tam bu açıklamalardan tam bu açıklamalardan sonra işte, yani Cumhurbaşkanı baş e, birisi de yani o da avukat e, meslektaşımız aslında. E, dedi ki yani işte bu e, tutuklu kalınan süreler Hukuka aykırıdır bu insanlarla ilgili iddianameleri okudum ve bu iddianamelerle tutuklu kalınamaz. Ki bu iddianameler dediği işte Selahattin Demirtaş'ın ve de Kavala'nın iddianameleri bunlarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre bizi bağlayan hatta bu sözleşmeyi anayasaya aykırılığını iddia edemeyeceğimiz Bir kanunla kabul edilen bu sözleşmeleri yorumlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları e, var. Ve e, bu kararlara rağmen e, işte kendileri hem Kavala hem de e, Demirtaş e, bu açıklamalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının verdiği kesin hükümler hatta Demirtaş'la ilgili büyük daire kararlarına rağmen E, yerine getirilmedi. Oysa yine e, bu adaletle ilgili son hükümetin yaptığı açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı rotamızın e, yönümüzün e, Avrupa olduğunu söyledi ve bizim Avrupa ile en önemli e, bağlarımızdan biri en önemli ilişkilerimizden biri olan Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu bağlayıcı kararları da e, uygulanmadığı gibi Cumhurbaşkanı e, Başdanışmanlarından birinin e, oradan uzaklaşması, istifa etmesi veya uzaklaştırılması sonucunu getirdi. Burada hükümetin değil bana göre siyasi iktidarın yani hükümet dışı e, iktidar yönetimi şeyinin çerçevesinin ortamının bunu sağladığını düşünüyorum. Ve bu durum beni hakikaten Türkiye'de hukuk güvenliği konusunda endişeye düşüren şeylerden biri, Hı. tablolardan biri. Ve onun için diyorum ki ne zaman hukukla, adaletle, yargıyla ilgili olumlu bir açıklama yapsa hükümet veya hükümetin yetkililerinden bir adalet bakanı olabilir, cumhurbaşkanı olabilir arkasından Tam da bunun tersi uygulamalar geleceğine ilişkin e, süreç yaşıyoruz. O zaman Metin Gündey Hoca da zaten o yüzden gitmişin enkazının üzerine atılmış bir makyaj demişti. Ne kadar haklıymış 2019'daki söylemiyle. Köksal Hoca da hiçbir somut öneri içermiyor demişti. Biz de gerçekten süslü e, sözcüklerle bezenmiş, inandırıcılığı olmayan bir metin e, demiştik ama baktığımızda e, strateji belgesi adeta Adil yargılanma hakkının üzerine inşa edilmiş ve Türkiye'nin biliyorsunuz daha önceki programlara katılan uzman hocalarımız da dile getirdiler. En büyük Türkiye'den giden davalarda oran adil argılama hakkının adil argılama hakkının ihlaliyle ilgili bu herhangi bir eylem planı içermediğine de dikkat çekmiş. İşte bence Adalet Bakanı arada bu açıklamaları yaparak eylem planı hazırlama çalışmalarını bizlere muşturuyor. Ama bu eylem planı kimlerle hazırlıyor? E, tabii nasıl katılımcı olunuyor? Bilmek lazım. Çünkü çok da katılım olmuyor gibi İlgililer çağrılmadan bu planlar oluşturuluyor gibi bir intiba var bizlerde. Yani sonuç olarak yargıyı yönetme kararlılığı ve cezasızlık politikasının e, devamını e, sağlayan e, bu e, süreçte etkisini göremedik. Umarım görürüz bundan sonra. Evet bir müzik arası John Byers dinleyelim dedik bu arada ve sonra e, e, bugünkü bizim dertleşme programımıza, sohbetimize devam edelim. 95.0 yeni yılın ilk hukuk güvenliği programında Aynur Hanım'la e, hukuka mütedair dertleşiyoruz. İşte e, geçtiğimiz yıllara ilişkin umutlarımızı, umutsuzluklarımızı ve hukukun geleceğine ilişkin taahhüt edilenlerle yaşadıklarımızı konuşmak istiyoruz. Ben bu arada Anayasa Mahkemesi'nin 8'e 7 olumlu, 8'e 7 olumsuz kararlarından da söz etmiştim. Şimdi Aynur Hanım'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru üzerine verilen bir karar var. Ona geçmeden evvel bu yargılama ile ilgili Aynur Hanım'ın son söyledikleri konusunda bir ekleme yapmak istiyorum. Hakikaten bu iki bin 20'nin ve öncesi yılların önemli e, olaylarından biri. Çünkü parlamenterler meclisi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir şey tavsiye kararı e, yayınladı ve bu tavsiye kararında aslında 2020'nin 21 numaralı tavsiye kararına da e, yani Avrupa Konseyi'nin üye devletlerin avukatlık mesleğini icra özgürlüğü hakkındaki bakanlar komitesinin 2000 e, yılı 21 numaralı tavsiye kararında atıf yaptı ve bu, bu kararda bunu bunun için söylemek istiyorum. Ee, çünkü Parlamenterler Meclisi diyor ki avukatların adaletin etkili şekilde işleyişindeki hayati katkılarına dikkat çekiyoruz diyor ve avukatlık mesleği üzerine Avrupa Konseyi sözleşmesi hazırlanmasına ilişkin 2021'de bir e, tavsiye kararı üzerine bir sözleşmenin yapılması düşüncesini ifade ediyor ve burada yani adil yargılama sonucunda adaletli bir hükmün çıkabilmesi açısından avukatların devletten, hükümetten, karşı taraftan, siyasi iktidardan korkusuzca müvekkillerinin haklarını savunabilmeleri önündeki savunabilmeleriyle ilgili öneme işaret ediyor ve bu konuda yine daha önceki programlarda da kısmen sözüne ettiğimiz e, avukatlara ilişkin Havana ilkelerinde 18. maddede sözü edilen avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle ve müvekkillerinin davalarıyla özdeşleştirilemezler düzenlemesine de bu parlamenterler meclisinin kararında işaret edildikten sonra şunu söylüyor. Diyor ki meclis Avukatların güvenlikleri ve bağımsızlıklarına karşı saldırılar dahil olmak üzere son yıllarda avukatların haklarının ihlal edildiği çok sayıda durum nedeniyle endişe içerisindedir. Ve avukatlar, mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin, kadınların, ulusal ve dilsel azınlıkların haklarını savunmak gibi insan haklarıyla ilgili davalara katılımları nedeniyle hedef olmaya devam etmektedirler. Avukatlar ayrıca hükümetlerin sorumluluğunu ya da yolsuzluklarını açığa çıkartan ya da belirli kişileri, terör şüphelileri, muhalif siyasetçiler, sivil toplum aktivistleri ve bağımsız gazeteciler gibi temsil eden çalışmaları nedeniyle hedef olmaktadır. Avukatlar ayrıca müvekkilleriyle ve buna bağlı olarak müvekkillerinin siyasi ilişkileri ya da müvekkillerinin isnat edilen suçlarıyla özdeşleştirilmektedirler. Diyor. Ve biz bunu geçtiğimiz yılda ve yıllarda çok yaşadık. Siyasi davalara giren avukatlar hakkında e, örgüt avukatlığı yapma suçlamasıyla davalar açıldığını görüldük. Ve bu davalar sonucunda hakikaten heyet değiştirilerek biraz evvel de söylediğim gibi mahkumiyet kararları çıkarıldığını söyledik. Oysa tahliye kararları yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarına atık yapılarak adil yargılama hakkı e, ile ilgili düzenlemelere atıf yapılarak onların avukat olmalarına her gün adliyede bulunmalarına atıf yapılarak verilmiş tahliye kararı e, olmasına rağmen bu heyet değiştirildi ve sonradan yeni heyet bunları mahkum etti. Şimdi adeta bu parlamenterler meclisi avukatların adaletin etkili şekilde işleyişindeki hayati katkılarına dikkati çekerken sanki bizim ülkemizdeki bu tabloya işaret etmiş gibi ve e, bunun da e, bizim ülkemizde siyasi davalara giren avukatların, siyasi davalarda savunma yapan müdafilerin bu görevleri yapabilmeleri konusunda ciddi tehditler oluşturduğunu Ve bu tehditlerin de sonuçta çok ciddi mağduriyetlerin neden olduğunu aslında avukatların cübbeleriyle ilgili bir imtiyaz istemediğini. O cübbelerin ve hatta yargıçların sırtındaki cübbelerin aslında adalet diye üretilen bir ürünün kamu vicdanını tatmin etmesi, şeriatın kestiği parmağın acımaması için gerekli olduğunu düşündüğümüzde, Ee, ne kadar önemli bir durum olduğunu ve avukatların bağımsız, korkusuz ve baskısız bir şekilde görev yapmalarının, e, yargı kararlarının adil bir şekilde oluşma, oluşması için ne kadar önemli olduğunu bir, bir kere daha hatırlatıyor bize. Ve zaten e, aşık grevleri de böyle başlamıştı. Müvekkillerimizin hakları, müvekkillerimizin hukuku için, Kendimiz için değil ama onların hakları için bu açlık grevine bağır, başlıyoruz diye adalet çığlığı atarak başlamıştı. Ve e, bütün kulaklar buna tıkandı. Aslında tıkanan bu kulaklar avukatların seslerine tıkanmış değil. Yargıdaki bu olumsuz, yargıdaki bu adil olmayan, yargıdaki bu tehlikeli tabloya işaret etmek açısından önemliydi ve hakikaten... Ee, bu konuda eee tabii ki açlık grevine giren arkadaşların bu kararları ile ilgili eleştirilerimi saklı tutuyorum ama bu çığlıklara e, kulak verilmedi bu çığlıklara kulaklar tıkandı. E, geçtiğimiz yılla ilgili ve adil yargılama ile ilgili bu e, parlamenterler meclisinin İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından tercüme edilmiş bu metninden alıntılar yaparak bir kere daha değinmek istedim. Şimdi son hemen daha taze bir karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nin sizin e, başvurunuz üzerine. E, bu konuyla ilgili de e, bize kısa bir bilgi ve değerlendirme yapabilir misiniz? E, tabii e, bugünkü resmi gazetede yayınlanan e, 3 Aralık'ta vermiş aslında e, Anayasa Mahkemesi'nin bölümü tarafından bir karar var. Şahin Alper hakkında. Şahin Alper hakkındaki bu üçüncü karar e, dinleyicilerimiz bilirler. E, Mehmet Altan'la beraber ilk kez ve Turhan Günay'la beraber 11 Ocak 2018'de verilen e, kararlarla e, Anayasa 19'da düzenlenen kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının hakkında kuvvetli belirtiye denk düşen delil bulunmadan tutuklandığından bahisli bu tespitten dolayı e, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkın ihlal edildiğine karar vermişti Anayasa Mahkemesi ve buna bağlı olarak da ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün kullanılmamasından dolayı da ihlal kararları vermişti. E, tutuklamanın hukuki olup olmaması olmadığı ile ilgili bir sorundu orada. E, sorun vardı ve soruşturma mercilerinin yeterince kuvvetli belirti olduğuna ilişkin bir inceleme yapamadığını ve bu şüpheyi ortaya koyamadığını belirlemişti Anayasa Mahkemesi. Ama ilk derece mahkemeleri Anayasa Mahkemesi'nin kararına direnmişlerdi, tahliye vermemişlerdi. Bunun üzerine bir daha Şahin Alpay Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı çünkü bütün makamları bağlıyor ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 50. maddesine göre de bir hak ihlali saptandığında Bu ihlali tamamen ortadan kaldırıcı ihlal önceki döneme tam olarak duruma geri döndürücü bir etki yaratması gerekiyor ilk derece mahkemesinin verdiği karardan dolayı bir ihlal ortaya çıkmışsa. Bunun üzerine yapılan ikinci başvurudan sonra 15 Mart'ta yeniden hak ihlali saptadı Anayasa Mahkemesi. Önceden verdiğim... Kararı uygulamanın tek yolu tutukluluğu ortadan kaldırmaktır. Tahliye kararı vermedi. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır ve ben kimsenin görevini gasp etmiyorum. Anayasa 19'a göre kuvvetli belirti var mı yok mu bunu değerlendirmeden kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının tutuklamayla ihlal edilip edilmediğini anlayamam ben görevimi yaptım dedi. Zaten 20 Mart 2018'de de İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı açıklanacağı bilindiğinden Ee, Anayasa Mahkemesi'nin 15 Mart'taki bu ikinci ihlal kararından sonra 16 Mart'ta bu sefer ilk derece mahkemeleri tutukluluğu ortadan kaldırmışlardı. 17'sinde de e, Mart'ın gece yarısı sabaha karşı Şahin Alpay tahliye olmuştu ama şöyle bir sürprizle karşılaştık. E, bu sefer tutuklama yerine adli kontrol kararı verilmişti kişi hakkında hem yurt dışına çıkış yasa hem de Konutu terk etmeme ev hapsi dediğimiz tedbir. Şimdi bütün e, hukukçular bilirler ki e, adli kontrol e, anayasadaki ölçüllülük ilkesi gereği tutuklama koşulunun varlığına rağmen tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçüsüz, orantısız, ağır bir sonuç. Yani tutuklamayla öngörülen amaçtan daha ağır bir sonuç oluşturacağı görülüyorsa bu hallerde başvurulan bir sonuç. Alternatif tedbirdir. Yani kural nedir? Tutuklama koşulu var ise, tutuklama kararı hukuku uygun bir şekilde uygulanacak ise ama sonuç ölçüsüz olacak ise tutuklama yerine alternatif bir tedbirdir. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi diyor ki bu kişi hakkında tutuklamanın ön koşulu olan kuvvetli belirti yok, delil yok. Dolayısıyla tutuklama hukuka aykırı ilk derece mahkemesi önce direniyor sonra mecbur kalınca da Sanki tutuklama koşulu varmış gibi tutuklama yerine alternatif olan tedbir olan ev hapsine başvuruyor ve ev hapsinin şöyle bir sıkıntısı var. Bir insan tutuklu kaldığında tutuklulukta geçen süresi ileride bir ceza alacaksa o cezanın infazına sayılıyor, mahsup ediliyor ve ayda bir mahkemeler zorunlu olarak tutukluluk devam etmeli mi, etmemeli mi diye denetim yapmak zorunda. Ama adli kontrol kararı verildiğinde aylık denetim gerekmediği gibi evde geçirilen süre yine dışarı çıkamıyor. Tutuklulukta geçen e, e, süre gibi değil. İlerideki E, kesinleşecek olan e, verilmişse bir infaz, e, şey, bir mahkumiyet verilecekse onun infazına mahsup edilemiyor. Böyle bir handikapı da var. Şimdi burada şu tartışma var. Bir insan ev hapsinde kaldığında acaba kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı mı ihlal olur? Ağırlık noktası nedir? Yoksa evden dışarı çıkamadığı için e, seyahat özgürlüğü mü ihlal olur? Şimdi Şahin Alpay kararı ilk karar değil bu konuda. Daha önce 8 Ekim'de 2020 yılında bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Semih Özakçı'nın eşi olan Esra Özkan Özakça Niye eşi olan diyorum hanımefendiyi eşiyle tanımlamak için değil. Esra Hanım'ın bazı eylemlerinden dolayı kendisine kendisi hakkında ev hapsi uygulanmış. Nedir o eylemler? Ankara'daki Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi yapma ve açlık görevinde bulunma Bunları e, terör propagandası e, olarak değerlendirmiş e, kolluk. E, i̇ddianame de böyle gelmiş. E, o süreçte de kişi hakkında e, tutuklamaya sevk edildiğinde konutu terk etmemeye ünlülük tedbir uygulanmış. Sonra mah e, mahkeme aşamasına gelindiğinde, davaya gelindiğinde hakkındaki bu tedbir kaldırılmış. Zaten Şahin Alpay hakkındaki tedbir de 11 Mayıs 2018'de kaldırılmıştı yani. İki ay sürmüştü yaklaşık. Burada da aileler süren bir uygulama var. E, bu ilk kararda yani Öz Akça kararında Anayasa Mahkemesi e, ilk kez bir değerlendirme yaptı. E, Şahin Alpay kararına da bu kararı atıp yaptı. E, şeyi tanımladı. Yani konutu terk etme e, tedbirinin ne anlama geldiğini tanımladı. Dedi ki kişilerin fiziksel özgürlük alanını yalnızca ikamet ettiği konutun içiyle sınırlandıran elektronik kelepçe takılmak suretiyle infazı söz konusu olan ve gün boyunca kesintisiz olarak devam ettirilen bu tedbire uyulmadığında ise kişinin tekrar tutuklanmasının gündeme geldiği bir tedbir türüdür diye bir tanım yaptı bu yüzden bu önemli bir karar ve sınırlamanın etkisi bu noktada seyahat özgürlüğü değildir. Daha çok Kişi bir yerden bir yere fiziksel hareket edemediği için daha ağır, daha ileri boyuttadır. Anayasa 19'da güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır dedi. Ee, çok önemli iki kararı birlikte değerlendirmek gerekiyor. Eee e, ifade özgürlüğü ve toplantı özgürlüğü bakımından da özapkça kararında şunu söyledi. Oturma eyleminde bulunmak bir e, aşık grev yapmak ifade özgürlüğünün tezahürüdür. Tek başına aa kişi aşık grev yapıyor. Aa gitti bir yerde oturma eylemi yaptı diye kişiler suçlanmamalı. Başka olgular olmalı. Özakçı hakkında başka olgular var deniyor ama o olgular hep başkalarının yazdıkları, çizdikleri ile ilgili. Kişinin başvurucunun bu olgularla ilgili bir katılımı, yönlendirmesi, iradesi olduğu söz konusu değil. Dolayısıyla Yüklenen eylemle ilgili yine aynı şeyi söylüyor. Tutuklama koşulu ortada bulunmadığından e, tutuklamanın yerine alternatif olan e, adli kontrolün bir türü olan ev hapsi e, tedbiri de örtüsüz duruyor ve hak ihlali veriyor. E, kişinin özgürlük hakkının ihlal edildiğini veriyor. Aynı şey Şahin Alpaya dönersem burada da saptandı. Hareket serbestisinin maddi olarak sınırlandırılmadığı bir hale dönüş sağlanmalıydı. Çünkü benim daha önce verdiğim iki kararda da kuvvetli belirti yok. Tutuklamanın ön koşulu olan kuvvetli belirti yok diyorum. Siz bu ihlali nasıl giderirsiniz? Kişiyi özgür bırakarak, tahliye ederek giderirsiniz. Siz güya tahliye ediyorsunuz. Kurumdan çıkarıp evinde hapsediyorsunuz. Kişi yine hareket serbestli, sınır tam olarak kullanamıyor. Konutla sınırlanıyor. Dolayısıyla burada... Siz Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununda öngörülen eski hale iade getirme, hale e, iade etme, geri getirme, e, yani ihlali giderici gerçek bir e, karar verme görevinizi icra etmemesini diyor ama tabii hikaye sürdüğü için bu tedbir artık dosyayı yeniden göndermiyor şeye, e, mahkemeye tazminatla Bu hak ihlalini gidiyor. 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş. Bunu söylemek isterim bu ikisiyle. Yani dinleyicilerimizin ve hukukçuların okuması gereken iki örnek karar oldu. Özellikle ev hapsi süren kişilerin bu kararları ayrıntılı ve ciddi bir şekilde incelemelerinde yarar var. Şimdi bu kararlarda gösteriyor ki bize yargı reformu strateji belgesiyle söylenenler. Ve son olarak işte Adalet Bakanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın söylediği yargı reformu ve e hukukla ilgili e açıklamaları sonrası bize e aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözcüğünü hatırlatıyor. E dileriz ki e bu söylenenin tersine yaşadığımız yargı ve hukuk uygulamaları düzelir. E zamanımız çok az kaldığı için herkese yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak dileğiyle Hoşça kalın diyelim başta Selahattin Çolak arkadaşımıza ve Açık Radyo'nun tüm çalışanlarına da teşekkürlerimizi iyi yıllar dileklerimizi iletelim ve programımızı Metallica ile sonlandıralım diyoruz aynıralım. Ben de herkese saygılar sunuyorum teşekkür ederim <Gülüyor>